Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, çevre örgütü Plastic Oceans'ın verilerine göre her yıl 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Bu atıklar biyo çözünür olmamakla birlikte mikroplastik yani 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklarının Oluşmasına neden oluyor ve araştırmalar çevrenin bu görünmez kirleticilerinin çay, tuz, deniz ürünleri, bal, şeker, bira, sebze, meşrubat, şişe su gibi sofraların olmazsa olmazlarından organlarımıza hatta anne karnındaki bebeklerin plasentalarına yani rahimde gelişen dokuya kadar her yerde bulunduğuna işaret ediyor. Mikroplastiklerin insan sağlığı açısından oluşturduğu risk nedir sorusuna Bilimse hala yanıt arıyor ancak uzmanlar henüz delil olmaması zararı olmadığının kanıtı değil diyerek uyarıyor. Örneğin geçen yıl laboratuvar ortamında bir çalışma mikroplastiklerin insan hücresine zarar verebileceğini göstermişti. Bununla birlikte mikroplastiklerin vücuttan atılmadan önce ne kadar süreyle kaldığı bilinmediğinden insan sağlığına etkisi de net olarak ortaya konamıyor ama pek çok sağlık sorununa neden olduğuna dair Bulgular var. Plastiklere dair bu son bulgular vücutta hareket edebildiğini ve organlara yerleşebildiğini gösteriyor. Environment International dergisinde yayınlanan araştırmada örneklerin yarısında yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET plastik, üçte birinde ise gıda ve diğer ürünleri paketlemek için kullanılan polistiren bulundu. Kan örneklerinin dörtte biri plastik poşet yapımında kullanılan polietilen içeriyordu. Bayağı dehşet verici. İzmir Çeşme'deki dünyaca ünlü Ayah Yorgi Koyu mevkiinde bulunan sit alanı imara açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın plan değişikliğine göre daha önce tarım ve zeytinlik alan ilan edilen yerlere iki katlı villa yapılabilecek. Dünyaca ünlü Ayah Yorgi Koyu'nun sırtlarını yapılaşmaya açan bu kararla yapılaşma hakkı 0.3 olarak belirlenen alanda. İki katlı villalar yapılabiliyor. Bakanlığının ilanında inşaat sırasında tarihi eser ve tabiat varlığı çıkması durumunda faaliyetlerin durdurulması ve devletin ilgili birimlerine bilgi verilmesi istendi. Tabii ki koyun tamamı tabiat varlığı. Deha'dan Selçuk Başar ve Aleyna Keskin'in haberine göre son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani yerel ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarını yol açması, sel ve heyelanları neden olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde son haftalarda mevsim normallerinin altında yoğun kar ve yağmur yağışları görüldü. Özellikle Mart ayında yoğun kar düşen bölgede Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize'de pek çok noktada kaya düşmesine de neden olan heyelanlarda artış var. Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş, yağışların bölgedeki heyelanları tetikleyeceğini belirterek önümüzdeki 5 ay Sel ve heyelan açısından son derece kritik. Bilindiği gibi seller, heyelanlar iki doğal olay ama biz bu doğal olayları doğal afete dönüştürüyoruz. Nisan-Mayıs aylarında havaların da ısınmasıyla birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarında biriken kar sıcak nedeniyle eriyor ve derelerin debisi artıyor. Buna da yağmur eşlik ederse derelerin debisi haliyle daha da artacak ve beklenen seller yaşanacak. Tabii bu seller aynı zamanda aşırı yağışla birlikte bölgedeki heyelanları da tetikleyecek. Atmosferin ısınması ve Karadeniz'in ısınması ile nemli hava yükselecek ve dağların kuzey yamaçlarında yani denize bakan yamaçlarında ani yağmur şeklinde dökülecek. Bu da sellere ve bununla beraber heylanlara neden oluyor diye konuştu. Yeşiller Partisi Akkuyu nükleer santrali ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye Rusya ile 2010'da yaptığı milletler arası anlaşma ile Mersin Akkuyu bölgesinin nükleer santral yapımı için 100 yıllığına ve tam kontrollü vererek Rusya'ya tahsis etmişti. Akkuyu'ya nükleer santral yaptırma inadı enerji ihtiyacı ile açıklanamıyor. Maliyeti en yüksek, Çernobil ve Fukushima nükleer felaketlerinde de gördüğümüz gibi en tehlikeli, kuşaklar boyu radyoaktif atık kirliliği neden olan, en kirletici enerji üretimi biçimi olan nükleer santraller hiçbir gerekçeyle savunulamaz. Ancak nükleer güç olma hayali nükleer santrali olan ülkelerin büyük ve prestijli olduğu yanılgısı ve enerji politikalarına dair Yanlış değerlendirmeler hükümeti 40 yıldır gerçekleştirilemeyen ve halkın da karşı olduğu Akkuyu projesini Türkiye'nin son derece aleyhine koşullarda gerçekleştirmeye sürükledi. Saldırgan, yayılmacı politikaları ve jeostratejik hedefleri nedeniyle enerji üretiminin en yüksek karlar elde etmenin Akkuyu'da Rusya için tek motivasyon olmadığı da görülebilir. Akkuyu nükleer santrali Türkiye için ciddi bir güvenlik riski yaratmaktı. Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını da arttırmaktı. Hükümetin Rusya'ya Sinop'ta da benzer bir proje için sağ tahsis etmeyi düşünmesi halinde benzer bir güvenlik riski Karadeniz için de ortaya çıkacak ve katlanarak artacak. Bütün bu nedenlerle Türkiye savaş durumunun yarattığı ekstra güvenlik risklerini değerlendirerek Rusya'nın yapımını sürdürdüğü Akkuyu nükleer santralinin inşaatını durdurmalı. Ve projeyi iptal ederek Rusya ile yapmış olduğu nükleer santral anlaşmasını gerekirse tek taraflı olarak fes etmeli. Nükleersiz bir Akkuyu, nükleersiz bir Türkiye ve nükleersiz bir Akdeniz hem ülkemiz hem de bütün dünya için daha güvenli. Daha barışçıl, daha temiz bir gelecek anlamında. Akkuyu nükleer santralinin inşaatını durdurun. Türkiye-Rusya nükleer santral anlaşmasını iptal edin. Rusya'yı Akkuyu'dan gönderenin demiş Yeşiller Partisi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.